Şüküfe Nihal ve onun yeni bulunan İstanbul şiirleri konuşacağız. Konuğumuz sahaf, araştırmacı ve yazar Ümit Nar. Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldin Ümit. Herkese çok selamlar, merhabalar. Merhaba. Şimdi biz her zaman olduğu gibi Kansu'yla kısa bir giriş yapıyoruz. Sonra da sözü konuğumuza bırakacağız. Şüküfe Nihal'den bahsedersek kendisi Türk Edebiyatı'nın kadın temsilcileri arasında özel bir yere sahip. Çünkü 1894 Hanya'da doğum Hanya doğumlu İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde 3 yıl Edebiyat şubesinde okumuş sonra Coğrafya şubesine geçmiş ve mezun olmuş ve böylece Türkiye'de Darülfününden mezun ilk kadın ünvanına da sahip olmuş. Tabi kadın kimliğinin önemli mücadelecilerinden yazarlarından aydınlarından birisi Şuku Fenihal. Mezun olduğu yıl ilk şiir kitabı Yıldızlar ve Gölgeleri yayınladığını biliyoruz. Daha sonra uzun süre İstanbul Kız Lisesi'nde coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapmış. 1919-1960 yılları arasında da şiir, öykü ve romanlar yayınlamış. Peki Şüküfe Nihal'in şairliği ve aydın kimliği hakkında daha neler söyleyebiliriz? Buradan itibaren de sözü Kansu'ya bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim Cem. Söylediğin gibi çok yönlü bir kadın, çok yönlü bir aydın Şüküfe Nihal. Daha Darülfünun öğrencisiyken İstanbul'un işgal günlerinde e, milli mücadeleye destek vermek için çalışan isimler arasında görüyoruz kendisini. 1919'daki Sultanahmet mitinginde e, halde edip e, adı var konuşurken hemen yanında duran isimlerden biri Şükufen Nihal Hanım. E, keza yine aynı yıl e, Fatih mitinginde de bizzat halka hitap edenlerden biri. E, Cumhuriyet'in ilanından sonra ise kadın hakları ve kadınların siyasi hayattaki yerini alması için ciddi bir mücadele veriyor. Türk Kadınlar Birliği'nin kurucuları arasında yer alıyor. Edebiyat çığ olaraksa şiirlerinde önce servet etkisiyle Aruz Vezni'ni kullandığını öğreniyoruz. Daha sonrasında da hece ölçüsüne geçmiş. Öykü ve romanları da var ve İstanbul Ansiklopedisi'ne tabii birinci olarak konu olmasının nedeni olan Şeyde, şiirlerinde İstanbul imgesi önemli bir yer tutuyor. Biz de buradan hareketle Şüküfe Nihal ve İstanbul şiirlerini konuşmak için konuğumuz Ümit Nar'ı davet ettik. Ümit Nar'ın geçen hafta yayınlanan 6 aylık Müteferrika Kitabiyat Dergisi'nde şu Nihal ve yayınlanmamış şiirleri başlıklı bir makalesi de yayınlandı. Bunlar arasında İstanbul'u anlatan 4 şiiri de var. Şimdi Ümit istersen şöyle başlayalım. E, Şu Küfene Hali, e, Şu Küfene Hali'nin kimliğine baktığımızda e, en önemli yönü şairliği diyebiliyor muyuz bir defa e, ve buna bağlı olarak da, Şu Küfene Hali'nin edebi açılığı ve şairliğinden bize biraz bahseder misiniz? Şimdi elbette. Öncelikle merhabalar ve e, bu konuyu konuşmak üzere çağırmanızdan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ben bir yankısı olacağını bile. E, memleket koşullarından dolayı zannetmiyordum. O anlamda bu yankının oluşması beni mutlu etti. Şimdi e, Şükrü edebiyatçı yönünü değerlendirmek aslında benim haddim değil ama neredeyse bir, bir buçuk yıldır Şükrü Fenihal'le yatıp kalkan birisi olarak ve bir anlamda da belki e, boz yapın parçalarını birleştiren birisi olarak e, Şükrü Fenihal'in esasen şairinden bahsedebiliriz elbette. Eee daha sonra romancılığı geliyor, daha sonra da gezi yazıları geliyor. Bu gezi Aslında mesela gezi yazıları da, e, şairliği de bir ideolojik bütününde parçası gibi geliyor bana. Şöyle düşünüyorum, tam e, Cumhuriyet'in kurulduğu dönem, e, işte Osmanlı'dan bakiye eğitimli aydınlar ve bu aydınlar e, yeni ülkenin halkını bir nevi aydınlatmaya çalışıyorlar. Kendilerine böyle bir vazife ve pay biçmişler. Şükrü köylere gitmişliği, gezmişliği, kimi yerlerde toplantılar yapmışlığı vesaire var. Şiirleri de bu anlamda e, biraz tırnak içinde hamaset, biraz e, eğitici yönü de olan şiirler daha çok. Ama o, onun dışında mesela romanları daha çok şeydir Şükrü Feniyer'in. Biraz daha öz yaşam yüksel unsurlar içeren, barındıran. E, bunu işin içine girdiğinizde görüyorsunuz zaten. Ve Hatta romanlarındaki karakterleri ismen kendi kendinize konumlandırabileceğiniz özellikler taşıyor. Dolayısıyla evet galiba Şükrü Fenihal'in edebiyatçı kimliğine öne çıkan tarafı şairliği. Peki Müteferrika'daki yazında da belirtiyorsun Şükrü Fenihal'in İstanbul'a özel bir ilgisi olduğunu görüyoruz eserlerinde. Evet. İstanbul hakkında neler yazmış? Biraz oradan devam edelim mi? Şimdi... Aslında Şüküvenil'in şiirleri bu şeylere geçmeden her şeyden de bahsedebilirim. Romanlarındaki karakterlerden birisi de İstanbul. Yani Yakut kayalarda örneğin e, hikayenin dramatik tarafları hep Boğaza bakan ve böyle kayaların yakut Yakut kayaların zümrütler gibi parıldadığı falan diye Şüküvenil şey yapar. İstanbul'un Boğaz sırtlarında geçiyor. Dolayısıyla İstanbul zaten böyle bu anlamda bir karakter. Şükrü ve Nihal'in tabii ki önceden ortaya çıkmış bilinen gazete ve dergi yazılarına da İstanbul bir ağırlık taşıyor. Özellikle 50'li yıllarda İstanbul'un o değişimine karşı yazdığı, İstanbul'un tırnak içinde bozulmasına karşı yazdığı yazılar var. Dolayısıyla zaten bir İstanbul çocuğu, yani dedesi sarayda doktor, 5. Murat dönümde yanlış hatırlamıyorsam, babası Miralay. E, aile büyük bir çoğunlukla e, Erenköy tarafında, Kadıköy civarında e, köşkte sürdürmüş hayatını. Daha sonrasında da yine Erenköy'de yaşamış. Daha ileriki dönemlerde ikinci evliliğinden sonra Şişli bölgesinde daha Şişli de, binalar bile yok iken yaşamış. Yani hep böyle bir İstanbul'un nispeten nezih diyebileceğimiz yerlerinde e, bir, bir İstanbul yaşamış. Ve bu şiirlerine de çok yansımış. Şiirlerine ve yazarı da yansımış ama... Burada benim açımdan önemli olan, bizim açımızdan önemli olan şi şiirlerine yansıması. Evet, şiirler demişken o zaman şu bulunan şiirlerden de bahsetmeye başlayalım bence. Siz Müteferrika'daki makalenizde hiçbir yerde yayınlanmamış İstanbul şiirlerini konu ediniyorsunuz. Şiirlerin kendisine birazdan geleceğiz ve sizden dinleyeceğiz onları. Ama e, öncelikle Şukufa Nihal'in yayınlanmamış şiirlerine nasıl ulaştığınızı anlatır mısınız? Elbette. Şimdi bu bizim besteğimizin güzel taraflarından bir tanesi. Ben 15 yıldır sahaflık yapıyorum. Ee, ve özellikle bu işlerle uğraşmayı da seviyorum bir yandan. Dükkanınız bir... adı ne Ümit Bey? Onu da dinleyicilerimize söyleyelim. Sahaf. Yerini de söyleyelim. Yani söyleyeyim tabii. Ben İstanbul'dan İzmir'e taşınanlardanım. 2,5 yıl oldu. İzmir'de, Küçükyalı'da, Göztepe'de Hermes Sahaf. Hermes Sahaf. 15 yıldır Hermes Sahaf olarak devam ediyor. Teşekkür ederim. Bir nevi şeyde, mitolojik anlamlara denk geliyor. İşte ulaştırıyoruz bir şekilde. Ee, bu sefer de Şüküfe Niyeli mektuplarında sıra. Şimdi ben büyük bir tezahür eseri Ankara'daki bir ustamızın sosyal medya paylaşımında gördüm ve e, 30. saniyede herhalde o paylaşım gördüm 30. ya da 40. saniyede biz ustamızla ticareti bitirmiş, anlaşmayı yapmış ve mektupların benim olması yönünde anlaşmıştık. Ya yani bu işler çünkü biraz e, hızla gerektiren şeyler, tereddüte evet. mahalle vermeyen şeyler, bir de Şükufeniyel az buz bir e, isim değil hakikaten. Şimdilerde bilinmeyebilir belki ama azalmış olabilir. 30'lu yıllarda Önder Kaya hoca bunu tespit etmişti. E, Önder Kaya onun e, epey kitabı var İstanbul üzerine. Özellikle 30'lu yıllarda çokça çocuğa Şükufeniyel ismi konmuş. Hı hı. Yani böyle bir e, ilgi ve yansıma alanı var Şükufenelerin. Velhasılı ben bu mektupları 100 civarı mektup bu ustamızdan satın aldım. Hepsi eski yazıyla yazılmış. Hepsi Halde Nusret Zorlutuna yazılmış. Halde Nusret Zorlutuna şairlerin anası diye geçiyor biliyorsunuz. Böyle bir e, lakabı var. Halde Nusret Zorlutuna Şükufi Nihal'in biraz evvel bahsettiğiniz okulda öğretmenliğe başladığında çömez öğretmen olarak yanına gelenlerden bir tanesi ve hatta ilk tanışmalarında e, bunu İsmet Gürün anlarından okuyoruz. Ee, Şükrüfe Hanım Haldun Süret'in şiirlerine biraz böyle mmm! yapıp burun büyükmüş. Ee, bir de üst sınıf alt sınıf meselesi belki yani sınıf e, devrelik anlamında söylüyorum bunu ilk başta biraz kötü davranmış ama sonra çok çok çok yakın arkadaş olmuşlar dost olmuşlar bir kader birliğine gitmişler Halide Hanım Haldim Süret Hanım e, bir askerle Aziz Bey ile evlendiği için tayin görüyor ve İstanbul'daki hukuklarını mecburen mektuplar üzerinden sürdürmeye başlıyorlar Mektupların tamamı eski yazı, bir mektup hariç. O dönemki entelektüeller biliyorsunuz eski yazı Osmanlı Türkçesi kullanmayı tercih ediyorlar. Ama ama bu sebeplerle. Yani harfi inkılabından sonra da özel mektuplarını eski yazıyla yazdıklarını bir kere daha Tabii, da tabii yani bunu yani Aziz de biliyoruz, Halikarnas Balıkçısı'nı da biliyoruz. Ben balıkçının notlarını bizzat da görmüştüm bir kısmını. Evet. O 1900'lerin başında, 1910'larda doğan özellikle ve öğrenim görenler Harfin kalabından sonraki dönemde de eski yazı kullanma alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. Bu aslında bir yandan şey gibi de düşünün. E, 60'larda yazıyorsunuz bu mektupları. Şifreli yazışma gibi de düşünün. Kimse okuyamıyor. <gülüyor> <Anadolu'slara öyle>. <gülüyor> İki arkadaş arasında şifreli yazışmaya dönüşüyor bir nevi. Peki şiirleri... Başbakanlık... Yani, Efendim? Şiirlerde bu mektuplardan mı çıktı? Evet, evet. Ee, ben Başbakanlık Osmanlı arşivindeki bir uzman abimizle beraber onun yardımlarıyla... Bütün bu mektupların günümüz alfabesine çevrilmesi işine giriştim. Hı hı. Giriştikçe iş büyüdü, giriştikçe iş büyüdü ve içinde bu işte arkadaşlık hikayeleri vesaire şunların bunların dışında 17 tane mektup tespit ettim. Bu 17 mektubu aldım bir kenara ayırdım ve incelemeye başladım. İnceleyeceğim yerde ana rehberim Yaprak Zihnoğlu hocanın çok önemli bir çalışması var. Şimdi telif probleminden dolayı basılamıyor. Bir 80, düzeltiyorum. 2000'lerin başında basılmıştı 2005'te galiba ee, Kadın Eser kütüphanesi Kütüphanesi'ne beraber. Şüküfeniyer'in bütün eserlerini tarayarak 5 ciltlik bir kitap yapmıştı Yaprak Hoca. Ben hem Yaprak Hoca ile bizzat da konuştum hem o kitapları aldım o kitaplardan tek tek kontrol ettim. Ayrıca bendeki bütün kitaplarından tek tek kontrol ettim ve bu 17 şiir arasından 3 e, ya da 4 şiirin önceden bir yerlerde yayınlandığını ama diğerlerinin hiçbir yerde yayınlanmadığını gördüm. Bu, bu bence muazzam bir şeydi ve çok heyecanlandırdı beni. Ben ilk başta mektupların hikayesini Ocak ayında Roman Kahramanları dergisinde yayınladıktan sonra şiirlerin hikayesinde ayrıca biraz evvel Kansu Şarman da belirttiği gibi Müteferrika'nın geçen hafta çıkan 61. sayısında e, yayınladım ve bir nevi edebiyat dünyasına kavuşturmuş, ulaştırmış oldum. Evet çok güzel. Peki şiirlere biraz daha bakalım şimdi. Bunların üçü İstanbul karşısında başlığını taşıyor. Açıklar evet. bu dinleyicileriyle paylaşır mısınız şiirlerden bazı bölümleri? Tabii şimdi zaten biraz evvel söylediğim gibi Şüküfeniyer'in İstanbul'a hayranlığı, sevgisi ve bir yandan o bozulmaya karşı tepkisi malum. Bunlar peş peşe yazılmış mektuplardı. Bir mektubun içerisindeydi. Bir tanesi şöyle 1957'de yazılmış İstanbul karşısında. Periler ülkesi, şahane diyar. Bu ne haşmet, ne güzellik, ne bahar. Bu şafaklar, bu seherler ve bu renk görmemişiz, bilmemişiz şimdiye dek. Beçelenmişti asırlarca şu firuze bakış, musikiyle gönüllerde coşan eşsiz akış. Sanki düşmanlara ait gibi gizlenmişti bir masal sahnesi. Rüya şu ufuklar şimdi. Gök deniz saltanatından büyülenmiş gibiyiz. Kıyı baştan başa zümrütle bezenmiş hür iz. Hele yüzlerce bakımsız sanatın şaheseri, çoğumuz belki de bilmez neymiş, nerede yeri. Mesela bir tanesi bu. Tamamını da okumadım ama. Çok güzel. E, epey evet yani İstanbul'a hem o hayranlığı hem işte e, çoğunun çevresi bir an diyor alt taraflarda. Hele yüzlerce bakımsız sanatın şaheseri diye belirtiyor. Bir diğerinden de isterseniz bu biraz daha tabii, tabii. 1958'deki. Onda da şöyle anlatıyor. Yine, yine adı İstanbul karşısında. Örümcek ağlarının kurtulup çemberinden, nefes almış gibidir mavilikte derinden. Yerden göğe fırlamış, şiir, musiki ve renk, büyürler her köşede, ruhi bir dekor, ahenk. Açtık bu, açtık bu güzelliğe, hava, su ekmek kadar. Cehil örmekteydi ona, her gün bir yeni mezar. Baykuşlar yuvasından farkı var mıydı yurdun? Sen ey medeni bilek, birden kazmayı vurdun. Devrildi harabeler gözler kamaştı şaşkın. Doğu verdi nihayet beklediğimiz yarın. Şimdi çevremizde hep levha levha şaheser. Altın ışıklı gökte Türk'ün dehası güler. Evet şimdi aslında senin anlattığın hem şiirden yani hem okuduğum şiirlerden hem anlattığım portreden bir Abdülhak Şinasi'nin İstanbul'a bakışı gibi bir bakış görüyoruz. Daha daha romantik, daha evet steril bir İstanbul hayalini e, ortaya koyan bir Abdülhakşinasi bakışı var gerçekten de. Bir de tabii e, makalede e, mektuplardaki yayınlanmış, yayınlanmamış şiirlerin tamamının İstanbul'a ait olmadığını görüyoruz. Başka şiirler de var. Biraz onlardan da bahsedelim mi? Elbette. Şimdi bunlar da <gülüyor> şu küfeleri yaşam öyküsünden de biraz... Bu anlamda bahsedeyim çünkü şiirlerin e, şeyi bununla ilintili. Şükrü Fenial 1950'ye kadar aşağı yukarı. Aslında 1910'la 1940 arasında tam anlamıyla bir mücevher gibi parlıyor. Her anlamda. Bu cemiyet dünyasında böyle, e, edebiyat dünyasında böyle işte edebiyat matneleri düzenliyor. Buna herkes katılıyor. Beyçet Necatigil, Faruk Nafiz, Ahmet Kutsi, Nazım Hikmet'in katıldıkları var. Hatta bununla ilgili de benim Yazılarda yazdığım bir iki hikaye de var. Baya haşa haşa, Circle D'Organ'da, Hilton'da, sonra Erenköy'deki kendi evinde 1940'lardan sonra ise şu Fenihal'in ülkedeki edebiyatın da genel akışıyla paralel üzerindeki ilgi azalmaya başlıyor. Şükrü Fenihal ilgiyi çok seven bir insan. İşte garip akımı çıkıyor, ellerdeki turgut uyarlar bir yandan çıkıyor ve ilgi o tarafa dönüyor. şu Fenihal'in o cumhuriyetinlik dönemlerindeki Yine biraz evvel bahsettiğim hamasi halinin çok karşılığı olmamaya başlıyor ve fiziksel anlamda da trajik olan o tarihlerde bir trafik kazası geçiriyor. Trafik kazasından sonra da hatalı ameliyatlardan dolayı bir türlü toparlayamıyor. Hatta bir ayağı eksik kalıyor, ilgi üzerinden tamamen eksiliyor ve o toplantıları yapamıyor, insanlarla görüşememeye başlıyor. Huzur evine yerleşmesine kadar gelen bir süreç var burada bu esnada. E, bu diğer şiirler bu esnada Şüküfe Nihal'e kısmen hala yardımcı olan arkadaşları var. Yani birisi Halden Üsüret zaten. O sırada Halden Üsüret e, radyoda program yapıyor. Bir diğeri Behçet Necati gibi. E, radyoda programlar yapıyor ve Şüküfe Nihal'den zaman zaman şiir istiyorlar. Hı hı. Diğer şiirlerde bu vesileyle doğuyor. Bu bahsettiğim 13 şiir. E, aynı zamanda da kimi hallerinde, ruh hallerinde bir ilhamla muhtemelen başka şiirler yazıyor. Hı hı. Bunların hepsini de Halden paylaşıyor. Biraz evvel bahsettiğim gibi. Bu şiirler de o şiirler. Evet. Ayrıca da yine bunu da belirtmem lazım. Bu 17 şiirin içerisinde yazıda da belirttim. Bir şiir var ki yazanı belli değil ama Şüküfeniyer'e ithaf edilmiş ve Şüküfeniyer'i öven bir şiir ama dediğim gibi onun kimi yazdı belli değil. Elyas'ı falan da farklıydı zaten. Evet. E, bu şiirlerin tamamını okumak isteyen Dinleyicilerimiz 6 ayda bir yayınlanan kitabiyat dergisi Müteferrika'yı e, alırlarsa e, Sahaf Lütfü Seymen yayınlıyor. E, bu makaleyi ve başka makaleleri de okuma fırsatı bulacaklardır. E peki bu şiirlerin neden yayınlanmış eserlerinde hiç bulunmadığı konusunda bir fikrin var mı Ümit? Yani şöyle mesela az evvelki bahsede devam ederek aktarayım. Bir şey, mektubunda bu sabahki gevezeliğim şu diyerek şu küpeni, Halide Nusret'e yazıyor. Dağ yanar alev alev, su dökersin aldırmaz, göl dökersin boğulmaz, dağ yanar alev alev. Bu sadece Halide Nusret'le mektup üzerinden yaptığı muhabbette bu sabahki gevezeliyim diyerek eklediği bir şiir sadece. Evet. Şimdi bunlar niye yok? Bunlar e, sadece Halide Nusret'in bildiği, Halide Nusret'in de daha sonra bir şekilde ortaya çıkartmadığı, Ortaya çıkmayan, belki bir sandığın içindeki bir kutuda e, uzun yıllar boyunca hapis kalmış şiirler ve yazılar ve mektuplar. Evet. Büyük bir ihtimalle o yüzden sadece bu şiirlerin arasında 3 tanesi, biraz evvel dediğim o, ona yazılarını da hariç tutarak söylüyorum. Çünkü 17 şiir, biri ona yazılmış, o hariç 16 şiir. Bunların 3 tanesi e, başka kitaplarda yer almış, bu kitapların da ikisi de sağlığında yayınlanan kitaplar. Üçüncü şiirde 73 öldükten sonra ilk evliliğinden 1915'teki evliliğinden olan Mitat Sadullah Sander'le olan evliliğinden Necdet Sander Bey 75 senesinde Şüküfe Hanım'ın hatırasına hürmeten Sander yayınlarından bir toplu şiirler yayınlıyor, seçme şiirler yayınlıyor düzeltiyorum. Onun içerisinde yer alıyor. O da öyle yer almış. Evet anladım. Peki yani tabii Şüküfe Nihali'nin edebi kişiliğinden epeyce bir bahsettik. Şimdi belki de son yıllarından biraz bahsedelim e, süremizin de sonuna yaklaşmışken. Yani çünkü siz güzel anlattınız Şükrü Feneri'nin yani biraz unutuluşa e, doğru gittiğini. Aslında onunla ilgili e, bakacak olursak işte internette çok dolaşan pek çok biyografi var. Tabii çok aktif, çok enerjik bir kadın. Aynı zamanda da e, nasıl söyleyelim... Hani e, beğeneni seveni çok olan birisi, bir kadın olarak da beğeneni seveni çok olan birisi. İşte e, edebiyat mag magazininde, işte edebiyat tarihi magazininde pek çok şairle e, ismi anılan birisi. Kendisi için şiirler yazılmış, hatta onun için intihar ettiği söylenen e, kişiler bile var. Bütün bunlara rağmen Şukufe Nihal son yıllarında bir yalnızlık, hatta sessizlik, Fizik, yani bayağı resmen sessizlik, konuşmayı reddeden. Bir şeyle, Tabii. yaşlılıkla geçiriyor son yıllarını. Bunların sebebi ne? Biraz daha açalım ve biraz detaylarına bakalım. Şükrü Fenihal'in kendini toplumdan ve edebiyat çevrelerinden çektiği son yıllarına. Şimdi Şükrü Fenihal, burada magazine girerek anlatmak istemem ama 1915'teki ilk evliliğini üniversite okuma hakkı kazandığı için, kadınlara hak verildiği için ve bekarlık şartı arandığı için boşanması, boşanıyor. Mithat Saadullah Sander'den ve Necdet Sander ilk evlenen oğlu Mithat Bey'le kalıyor ve Şükrü Fenel ilgilenemiyor. Sonra 1920'lerde Ahmet amde Başar'la evleniyor 1919'da ya da 20'de ve oradan bir çocuğu doğuyor Günay. Günay Hanım'ın üzerine çok titriyor. Onunla beraber Bingöl'e kadar gidiyor ahırlarda yaşıyor vesaire vesaire. Fakat bir yandan da Günay Hanım'ın da bir kendi hayatı var vesairesi var. Mektuplarda yazıyor. Günay Hanım'a yük olmak istemiyor. Özellikle o ameliyatları geçirmiş evde sıkıntılar var başka bir takım işte zona hastalığı geçiriyor vesaire vesaire yük olmak istemiyor tam o esnada da bu Kansu şarmanın biraz evvel bahsettiği o e, kadınlar siyasi kadınlar halk fırkasını kurmak istiyorlar 23'te Neziye Muhittin'le beraber evet. reddediliyor CHP'den önce kurulması istenen parti bu aslında bir yandan o da çok ilginç e, o partide beraber sonra dernekleşiyor dernekte beraber hareket ettiği İffet Halim Horus hanımefendi, Bakırköy'de bir huzur evi açıyor. Ve diyor ki, şu küfe gel burada daha rahat edersin. Hep beraber oluruz. Sen de çok daha konforlu bir hayat sürersin. Kızına, Günay Hanım'a özellikle yük olmamak için ve o şeyde düşünler, yani 30-40 sene boyunca dirayetli, dimdik, çok sağlam, etrafını insanların pervane oldu ama şimdi kısmen yatalak kalmış, çaresiz işte bakıma muhtaç halde olduğu için huzur evine gitmeyi tercih ediyor. Uzun evinde arkadaşlarla beraber daha mutlu olacağını varsayıyor ve daha şey olacağını varsayıyor. Ve uzun evindeki ilk dönemi de güzel geçiyor aslında. Evet. O esnada geleni gideni var, gazeteciler röportaja geliyor, ee, okurları geliyor, ee, onunla ilgileniyorlar. Ama bu zaman içerisinde azalmaya başlıyor. Ve bu şu küfenihali gittikçe o fiziksel problemlerden kaynaklı sebeplerle bir e, tabiri caizse aşağıya doğru ...yuvarlıyor hafiften. Psikolojisi zamanla çöküyor. Aslında... Çöküyor, evet çöküyor. Aa, evet. Ve e, şey de yazar... ...oradaki insanlarla bir ortak nokta bulamıyor... ...diğer huzur evi sakinleriyle... ...çok yalnız hissediyor kendini... ...çok sıkılmaya başlıyor. E, hatta yazıda da belirtmiştim galiba... ...huzur evine... ...huzur evi kurucularının... E, ...onu bir nevi reklam malzemesi olarak... ...getirdiğini düşünüp oradan başka bir... ...kendine dert yaratıyor... Hı -hı. Ve en nihayetinde en büyük darbeyi de Günay Hanım'ın zamansız vefatıyla alıyor kızının. Günay Hanım e, çocuğun doğururken vefat ediyor. Ve hatta bunu e, İsmetkür, İsmetkür Halid Nusret'in kardeşidir bu arada, Kür'ün annesi, Halid Nusret'ün oğlunun kardeşi İsmet Hanım anlarında anlatıyor, Yaprakaray değinlerinden çıkmıştı. E, şu küfenin yanına geldik. E, ya Güney'in acil bir işi çıktı ve Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. Gelemedi o yüzden diyor. Şüküfe'nin diyor gözlerinden birkaç damla yaş aktı ve kafasını yana çevirdi. Galiba Güney'i öldüğünü anlamıştı diyor. Ve Şüküfe Nihal daha sonra 1973'te ölene kadar biraz evvel sizin de belirttiğiniz gibi o konuşmama yeminine devam ederek bir tek kelime konuşmadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Evet peki çok teşekkür ediyoruz Ümit Bey yavaş yavaş programımıza son verelim. Ee, bugün... E... Gerçekten ilginç bir edebiyatımızdan ilginç bir sayfa açtık İstanbul Ansiklopedisi'nde. araştırmacı, sahaf Ümitlar bize Şüküfeniali yeni bulunmuş şiirlerini, İstanbul'la ilgili şiirlerini anlattı ve Şüküfeniali konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz Ümitlar. Çok teşekkür ee, ediyoruz Ümit. Ee, ben de, e, de çok teşekkür. Vesileyle mi e, mü mümkün mü? Buyurun. Bununla ilgili çok ufak bir şey ekleyeyim. Tabii tabii buyurun. Ee, şu, şu Küfe Halin mezarı Aşiyan mezarlığında yerini tarif edebileceğim sadece. Yahya Kemal, Ahmet Hamdi'nin anıt mezarlarının arasından girdiğinizde yukarı doğru çıkıyorsunuz. Üç metre mezarının orada olması lazım. Fakat mezar yeri kayıp şu anda. Ee, Necdet Bey, Necdet Sander Bey mezarı yaptıracağını söylüyor ama araya ne giriyor bilmiyoruz ne oluyor. Ee, üzerine başka mezarlar falan belki başka meftalar e, konduktan sonra... Şu anda Şükrü mezar yeri belli değil. Mezarın nerede olduğu Yani Bölge belli, mezarı bir taşı yok. Belki bu vesileyle hani, e, bir takım ilgililer bununla merak edip de şey evet. yaparlar. Ve Şükrü hak ettiği mezar taşına umarım kavuşur belki de. Bu da çok evet. önemli bir detay Şükrü ile ilgili. Çok teşekkür ediyoruz tekrar tekrar size. Bize de Şükrü ile yeniden okumak için bir vesile olsun bu yeni bulunan şiirle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.